ben de bir şey diyeyim ha <gülüyor> o zaman benden de merhaba. Nasılsın Karagöz'üm? İdare eder Hacıvat. Bak şimdi seni her daim iyi edecek şeyler söyleyeceğim. Hadi ya Servet'e kondun da beni de mi ortak edeceksin? Yok canım bu işin parayla alakası yok. O zaman benimle de alakası yok. Aman Karagöz'üm bir dur o. ne peşin hükümlüsün. İyi ee, hadi bakalım söyle. Seni bu hayatta en çok ne sıkıntıya sokuyor? Ee, kaynana var ama o kadar züğürt olmak. Hayır hayır geç parayı geç. ...her gün sabah köründeşe gitmek. Yok efendim, sen şimdi hemen parlayan... ...sinirlenen bir insansın ya... ...ben de... Şimdi... Sen de bundan sonra benim yerime mi sinirleneceksin? Yok o. ...sana öfkeni kontrol etmenin yollarını göstereceğim. Bak şimdi, mesela... ...birine sinirlendin mi? Heh. İlki ne yapacaksın? Direkt dalacağım. Deniz mi budalıyorsun karagözüm... Önce 10'a kadar sayacaksın. Ha, linkte de sayıyorlar doğru. 9'a 10'a kadar say sonra giriş. Töbe tövbe töbe töbe, Dalmayı sil kafandan efendim. Bu sayma işlemi sinir rahatlatacaktır. Ya Hacivat başka işin yok mu senin be? Yok Karagöz. Heh. İkinci şıkkı dinliyorsun şimdi. Dinliyorum. Sinirlendiğin kişiden uzak duracaksın. Zaten benim sinirden pörtlemiş gözü görünce... ...yamacımda insan bulamazsın o zaman. Hanıma sor istersen acayip sinirlenirim ha. Şöyle bir sinirleneyim ondan sonra yok. Tamam. Biraz sakinleşince de öfkeni ifade edecek. Çatmadan konuşacaksın. Tabii tabii. Alacağım karşıma herifi. Güzel kardeşim. Ne güzel solladın beni. Küfürlerin de okkalıydı hani diye lakırdı yapacağım. Tamam. Sen anladın beni. Geçiyorum diğer yönteme. Geçiş serbest. Geç bakalım. Biraz egzersiz yapmakta fayda var. Hızlı tempoda bir yürüyüş ya da koşu. Sonra da ağırlık kaldırmak falan... Ha, benzeri bende var acı var. Masayı yumruklamak, duvara geçirmek iyi bir yöntem. Bunlar bana uyar tamam. Öfkeliyken bir şey söylemeden önce düşünmemiz gerekiyor karaktersin. Yoksa pişmanlık duyacağımız şeyler söyleyebiliriz. Evet. Eğer söylemek istediklerimizi yazarsak bu da daha faydalı olabilir. Yazacağız. İyi, yazmak serbestse bana uyar. Ama yazdıklarımı kazara okuyacak olan muhatabı kim nasıl tutar orasını bilemem. Gerilimi azaltmak için mizahı denesek iyi olur efendim. Oldu arkadaş. Muhattaba şaklabanlık yapıp bir de ortamı gevşetmek bize düşüyor hani. Ayrıca problemi anlatırken ben sözünü kullanıp karşımızdakini ayıplamamak, suçlamamak gerek. Heh. Oldu olacak özür de de olsun bitsin. Derin nefes almayı derin, Demek? derin nefes almayı. ve sakinleştirici bir sözü tekrar etmekte de iyi geliyor. Sakinleştirici sözü tekrar et. Aa ben o kelimeyi buldum. Neymiş? Seni elime geçirirsem. Seni elime geçirirsem. Seni elime geçirirsem. Hayır efendim hayır. İyi tamam senden kurtuluş yok. Ee, su şırıltısı börtü böcek. Su şırıltısı börtü böcek. Böyle deyip transa geçeyim bari. Geç efendim geç. Faydasını görürsün. Sonuncu olarak da müzik dinlemeyi deneyebiliriz. Ee, evet böyle durumlara uygun rap midir rap diye midir öyle bir şey varsa ben onu biliyorum. Şöyle olur mesela kafanı kırarım. Bir vuruşta yaparım. Ye ye. ye Hadi bakalım. Op, op, op. Aman, tamam tamam. Senden ümit besleyen de kabahat zaten. Tamam ben ümidimi kestim. Ümitsiz yaşanmaz Hacı Yuvat. Ümit var olalım. Yok yok şimdi ben öfkelenmeye başlayacağım. Buna mahal vermemek için programı kapatalım efendim. Efendim geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçili sanettiysin? Afolat. Afolat. Ye ye afolat. Oh, Ka ye. Kara gözüm. Bak beni sinirlendiriyorsun. Sinirlenme, pravlamda. sinirlenme. Ye ye ye. Aa, dediğin de aklıma geldi. Hadi lahmacun ye.